E, kelime kökleri e, Latin kökenli dillerden dillerden geliyor bir miktar da Slav dillerinden var kelime kökleri e, dolayısıyla herkes bu dilde anlayacağı bir şeyler biliyor İngilizce bilen birisi dilin hemen hemen yarısını hmm. biliyor bile e, ne anlat, ne diyecektik başka siz nasıl tanıştınız diye. E ben işte Zaten şansa, e, ne olduğunu biliyordum hı hı. şansa e, karşılaştım internette ve oturup öğrendim.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 Benden 100 sene önce doğmuş, 1859'da doğmuş bir Polonyalı göz doktoru, kendisi Yahudi kökenli. Hı hı. Ee, Polonya'da yaşadığı Białystok kasabasında çok değişik kökten kökenli insanlar yaşıyor ve birbirlerin dillerini bilmiyorlar, aralarında sürekli e, ...münakaşalar, problemler yaşıyorlar. Niye bir araya geliyorlar? Ee, yani. Almanlar, Polonyalılar, Yahudiler, hı. Ruslar. O zaman bu bölge Rusya'nın egemenliği altında. E, Kader orada e, yaşıyor insanlar. Pek çok milletten insan evet, yaşıyor. pek çok milletten insanlar. Ve problemler yaşıyorlar. E, zaten revaçta olan yapay dili o zamanlar baya revaçtaydı. E, zaten şunu da söyleyeyim en eski... Ee, şey, Osmanlı'da bile baley belendiren bir yapay dil var. Ama pek kimse bunu bilmiyor. Bugün. Bu önemli. Yapay diller evet. aslında var. var Sümerlerde çok... bile varmış galiba, Evet MSAL mi? diye bir dil yapay olduğu düşünülüyor. Birkaç dilden bir araya getirilmiş. Yapay olmuş bir dil. Bugün dünyada kullanılan yapay diller de var. Hı -hı. Ama konuyu şimdi başka bir tarafa çektim. Ha, olsun, bir ee, kendisi gençliğinde oturup bir dil dizayn ediyor, tasarılıyor. 1887'nin Temmuz ayında da kayınpederinin desteğiyle hı hı. Rusça o zaman tabi sansür kurulunun izin verdiği dilde bir broşür yayınlıyor ve o zamanın bilinen dünyasındaki ünlü insanları bunu gönderiyor. Broşürde 16 dil bilgisi kuralı birkaç çeviri ve orijinal metin, şiir gibi metinler var. Ayrıca da 900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 eğlenceleri tertipliyorlar. 1905'te. 5 Evet. Hmm. Birinci Kongre. E, yüzüncü Kongre 2015'te Lille'nin Lille, Fransa'nın Lille kentinde oldu. Ben katıldım. 2500'den fazla kişi vardı. Fransızlar çok güzel birolar. bir ara vermişler. İkinci Kongreye kadar. E, savaş yıllarında Kongreler evet. yapılamadı. Evet. Onun için yüzüncü Kongre geç gerçekleşti. Şimdi önümüzdeki. Hatta Boulogne-Sürmer'in o eski... 100. kongre dediniz 100. sizin katıldığınızda. Evet. Boulogne-Sürmer'deki ilk kongrenin yapıldığı binaya da gezi olarak gittik. Orada da bir tören yapıldı. Şimdi bu sene Finlandiya'nın Lahti kentinde 104. kongre yapılacak. Bir sonraki sene Montreal, Kanada'da 105. kongre yapılacak. Bu şekilde her sene Temmuz ayında...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 Bunun bir alt kanadı var, e, e, teo denen, Tutmonda Esperanto Yunulara Organizatio diye. E, bunlar da gençleri bir araya getirmeye çalışıyorlar. E, tabii gençler deyince de şunu da söyleyeyim, Esperanto'da din, dil, ırk gibi bir ayrım hiç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 ...yabancı İngilizceye başlanılıyor... ...ama 10-11 sene sonra İngilizce cümle kuramayan... ...insanlar yetiştiriyoruz. Kramer yani, odaklı eğitimimizden kaynaklanıyor biraz... ...yani e, konuşmayı öğrenmek dil, yerine dil bilgisini... ...İngilizcenin basit ama... E, ...nispeten basit ama hala çok zor olan... ...bir dil olmasından da kaynaklanıyor. Ha. Halbuki... E, ...Manchester'de zannediyorum... ...üniversitesinde yapılmış bir araştırma bu... ...tam emin değilim şu anda... E, ...ilk bir sene...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 Ve üzerine başka dilleri çok daha kolay koyabilecek. Evet üçüncü sınıfta İngilizceye başlayabilirsiniz ve eminim on sene on bir sene sonra her neyse on ikinci sınıf sonunda İngilizce konuşan bireyler yetiştirebiliriz. Önemli bir iddia bu. Ee, bu sadece i̇mkansız benim... değil. Evet imkansız değil. Sonuçta e, kayıp bir sene olacak. Evet.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 Mal diye çok önemli bir ön ek var. Her şeyin tersini oluşturuyor. Mal sana hasta demek. Hmm. Yani bakın sağlıklı... Olumsuzluk evet, eki sağlıklı oluyor. Sağlıklı hastayı bir kere de öğrendiniz. Sırf sanayi öğrenmekle. Mal yani. sana. Mal sana evet. Mal eki ile neredeyse öğreneceğiniz kelimelerin sayısını yarıya indirmiş oluyorsunuz. Mutlu diyorsunuz. ne demek örneğin? Felice. Mal Mutsuz. Sus, evet ya, aynen. Ee, ben öğrenirim kısa sürede bu esmerantayı. 48 saat. Insan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 ...öğretmen demek. Hmm. Yani instruyu öğreten... ...öğretmek, instruisto öğreten. Labori... ...tahmin edersiniz belki iş demek... Ee, ...çalışmak demek. Nereden tahmin edebilirdim? Labor, İngilizce hmm. İngilizceniz olduğunu... Biraz İngilizceye benzer sözcükler tabii, tabii, var dediğim, mı? Dedim ya az önce İngilizceniz varsa... ...yüzde elli bu dili biliyorsunuz. Laboristo işçi oluyor. Hı -hı. Ee, böyle...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 ama tabi bunlar tamamen e, yani bu bir milliyetçilik olan bir şey değil tamamen simgesel olarak zaten Esperanto'nun amacı e, arkasında bir ekonomik askeri kültürel emperyalizmi olmayan Olmaz. bir dil olması. Hı -hı. Tüm bunları yatsıyan bir dil olması evet. aslında. Bir şey söyleyebilir miyim? Zamanınız bitiyor galiba. Sonundayız. O Bizi şekilde. bulmak isteyenler Esperanto Türkiye bitişik olarak Facebook'ta grubumuz var. Hı -hı. Web'te de bununla başlayan search araştırırlarsa web sayfamızı bulurlar. Esperanto Türkiye. Bitişik diyerek. olarak evet. Vasil Katifeli çok teşekkür ediyoruz Güzel katıldığınız ederim. için. Hoşçakalın derken nasıl diyelim Esperanto'ca veda edelim. Cis Revido. Cis Revido. Gör tekrar görüşene kadar Revido Cis Tekrarına kadar yani Öyleyse, o zamanına kadar. Cisre Vido. Sana geldik bugün desin Esin Yolçınar İhsan Bulut, Ebru Erkekli. Yoldaydık günün diğer yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım.